99 açık radyoda açıklar Dergi'yi dinlemeye devam ediyorsunuz. Kutay Derinkoğlu ile birlikteyiz bu arada. Radyosunu yeni açan dinleyiciler için hatırlatalım. Karadeniz Müzik ve Sanat Festivali'nden bahsediyoruz. Cuma ve Cumartesi gerçekleşecek. Yerini hiç söylemedik. Onu hatırlatmak lazım. Kadiras Üniversitesi'nde Cibali'de bulunan Kadiras Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecek ve ücretsiz bütün konserler ve bütün paneller. Şimdi paneller demişken onlara da geçmek lazım. Tabii İki tane genel olarak esasında sanırım e, panel gerçekleşecek. Biraz bahsedebilir misiniz? ne Ağırlığı nedir bu festivalin içinde bu konuşmaların? Şimdi, e, şimdiye kadar benim e, yönettiğim e, festivaller, etkinliklerde hep bir e, birliktelik, bir kaynaşma e, olsun isterim ben. E, bunda da öyle bir şey e, amaçlanıyor. E, i̇şte o açıdan bakınca Sahneye sanatçılar geliyor, peş peşe çalıyorlar, gidiyorlar. Güzel hı hı. bir şeyler oluyor. Ee, ama e, göz, göz göze gelmiyorlar pek. Ee, birbirlerine soru sormuyorlar. Ee, sohbete girmiyorlar. Girseler bile gerçekten e, dertleşmiyorlar. Yani genelde olmuyor festivallerde bu. Hı hı. Bireysel açısından olabilir ama... Yani bunu gündeme getirerek yapmak istedik biz yani sahneye çıkıp hani parçalarını çalıp sonra geri dönmek değil ama bir araya gelip de yaptıklarının evet, ne olduğuna dair konuşmak evet, gibi evet. bir şey bir de tabi bu bölgesel bir festival olduğu için yani Karadeniz ülkelerinden, Kafkas ülkelerinden Balkan ülkelerinden gelen sanatçılar kimlerdir yani bu insanlar ne, neye inanıyorlar müziklerini sanatlarında onları iten, geri çeken Yan taraflara baktıran nedir? ya yani bunları konuşalım dedim ve ee, bir, bir, bir takım başlıklar belirledik, topik başlıkları belirledik, onları gönderdik herkese. Ve ee, misafirler var yani onlar, bu misafirlerde sanatçılar hı hı. çoğu neredeyse hepsi sanatçılar ve onlar konuşacaklar yani. Hı hı. Ee, üç tane tercümanımız var. Konuşmalar genelde yani e, istenilen e, şey İngilizce ordu olacak. Fakat e, hem e, Rumca konuşanın tercüme olacak. Hem Ermenice konuşan sanatçıya tercüme olacak. Hem e, yani hepsi. E, Makedonya'da öyle. Yani hı hı. Hepsi öyle. Türkçe konuşanlar da İngilizce tercüme edecek. Böyle bir yani biraz e, daha demokratik yaklaşıyoruz. Fakat Gerçekten üç tane tercüman var. Tabi Rusça da var Hı -hı. E, bu işin içinde. E, böyle bir yaklaşım. Hı -hı. E, konular dediğim gibi kimlikten başlayarak, kültürden başlayarak kendi sorunlarını, hem iç sorunlarını hem dış sorunlarını. Yani hem kültürler arası hem kültür içi Hı -hı. ne gibi Hı -hı. şeyler var. E, e, bunda sadece tabi ben e, problemleri de gündeme getirmiyorum. Bu kendi... Hoşlandıkları şeyleri de dile getirebilirler. Yani neler pozitif neler negatif etkiliyor onları. Hı hı. Bunları konuşuluyor. Konuşmaya. Hıh. Hı. Ve tabi herkese herkesin açık olacak. Onu da hatırlatmak lazım. Tabii, tabii. Hani gidip katı yani tabii. dinlemek ve sonra soru sormak e, mümkün. Cumartesi günü e, 11'de bir panel var örneğin. Sonrasında bir dinleti olacak. Ardından 2'de devam edecek. Dinle, dinletiyle başlıyoruz, açıyoruz 10.30'da. Ha pardon, evet tamam. E, e, dinleti var 3 sanatçıdan kendi böyle bir tat verip e, yani onların bir kısmı zaten konuşmacı. E, katılacaklar. E, sonra bir yemek arası var ve yine dinleti var. Hı -hı. Ve yine konuşma var. Böyle. E, i̇şte dörde kadar falan. Gidecek 11'den o. dörde kadar e, bir yemek arası hariç Hı -hı. öyle devam ediyor. Şimdi, ee, şimdi bir de aslında şey düşündüm. Şimdi e, müzisyenlerin hani dediniz ya biraz önce sahneye çıkıyorlar sonra gidiyorlar hani bunları bir araya getirip konuşturmak amacıyla yaptık böyle bir şeyi. Şimdi müzisyenlerin en iyi konuşma yolunda müzik olduğunu düşünürsek bu müzisyenler sahnede bir araya gelip bu uh, jam session denen mevzu esasında kabaca bir, evet. yapılacak mı? Böyle tabii, bir şey de tabii, olacak değil tabii. mi? O da bu işin e, tezahürü olacak. <gülüyor> yani konuşmanın bu e, panellerden çıkan, ortaya çıkan şey bir yerde bu e, birbirlerine dokunabilmeleri. E, i̇şte o dokunma da müziksel olacak tabii ki. O da en son performansta bütün sanatçıları davet ediyoruz sahneye. <gülüyor> bir kısmı birbirlerine çok aşinalar ama bir kısmı hiç birbirleriyle bir temas olmamış müziksel olarak ee, bunlar e, keşfedeceğiz bakalım ne çıkacak <gülüyor> çok e, aslında oraya en önem verdiğim müziksel kısmı orası. Tabii, ee, evet merakla bekliyoruz. Bu da e, cumartesi zaten kapanışı böyle kapanış, olacak resim, Evet. 22.45 itibariyle sahnede olacaklar. E, şimdi bir de şey sormak istiyorum tabii. Şimdi ne kadar iki müzisyenden bahsettik. Özelde parçalar çaldık. Bir tane daha çalacağız birazdan ama yine de sizden dinlemek isteriz. Bu e, yaptığınız seçkide e, kimleri dinleyeceğiz? alt ülkeden hangi müzisyenler geliyor? Genel bir e, bize izlenim ve şey yapar mısınız? Tabii önemli e, Ülkelerden biri Ermenistan ee, İstanbul'da da e, Önemli bir şeyim var e, tabii Ermeni toplumu var e, Ermenistan'dan Hasmik Harutyan Harutyunyan geliyor hı hı. E, Kendi e, Şokagen grubu var Şokagen aşağı yukarı 10-12 kişilik bir grup Onlardan seçme e, 4 e, Müzisyen geliyor Hasmik e, vokal de e, Ayrıca Ud da çalıyor e, Hasmik <Gülüyor> e, Levon e, Tavanyan, e, birçok bir e, ses, e, şiviyi bulur dedik e, gibi e, enstrümanları. E, Karin Hovazyan e, kanun çalıyor. Ermenistan'da kanun çalanlar neredeyse %99'u kadın. E, onlardan fakat Karin e, çok çok başarılı bir, e, kendi ayrıca bir solo enstrüman çalan e, sanatçı. Kendi kayıtları var. Yani sadece e, orkestralarla çalan. Yani senfonik orkestralarda e, solist, solist olarak. Hı hı. Müzisyen, e, e, misafir müzisyen olarak çalan bir sanatçı. E, bunun yanısına Vardan, e, Bagadasyan, e, Kemençe. E, bu tabi Ermeni e, Kemençesi. Yani Kafkaslar'da çalınan, İran'da, Azerbaycan'da çalınan Kemençe. Bizden farklı bir Kemençe. Hı hı yuvarlak gövdesi Hı. olan bir kemençe. Onu çalacak. O da üstün bir müzisyen. Ee, tabii bütün müzik bölümünü idare eden bir yerde Birol Topaloğlu Birol Topaloğlu kemençe, tulum, vokal, çonguri hepsini çalacak. ve Ayrıca hem Türkiye'li sanatçılarla çalışıyor, hem Gürcistan'dan gelecek besiki Ç Çiteneva e, geliyor hı hı. E, bir Megrel bir sanatçı Onunla çalışacak Lili Abdüluşi yine Gürcistan'dan gelen sanatçı e, Ayrıca Pontuslu e, Çok e, Yunanistan'ın e, Ben kendisiyle henüz tanışmadım Fakat bana Söylenen e, Rivayet edilen e, Yaşayan bir e, e, Legend neredeyse hı hı. E, Öyle bir sanatçı Yunanistan'ın en iyi kemen çizisi olarak Biliniyor Mikhail Galyon Zidis e, Kümençe'de. Hı hı. O da e, yine Birol'la çal çalacak. E, yani hem sürprizler var hem e, kaynaşma var, ortaklaşma var, hı paylaşım var e, sahnede. E, kimi atladım? Türkiye'den tabii e, Birol'la e, söyleyecek olan e, hem e, misafir sanatçılar var hem de Güler Topaloğlu kardeşi çok e, yetenekli bir solist. Evet, Yeşilaylı da e, onu dinleme din, mutluluğuna evet, erişmiştir. Evet, e, e, yine e, bakıyorum Hikmet Akçiçek, Vova grubunun kurucusu e, hem şimdi e, o da e, katılacak e, misafir sanatçı olarak. E, Mecit Çeliktaş e, o da Karadenizli. E, bir, ...bir çok iyi kaval çalan bir sanatçı... ...bir ola eşlik edecek... ...böyle... ...yani hı hı. Emre var... ...Emre de Laz... Tulum, ...tulum genç bir müzisyen... ...ikinci CD'sini çıkarttı... ...o da müzisyenlerden biri... ...yine de... ...şu anda... ...sizlere bıraktığım... ...bir takım sürpriz sanatçılar da olabilir... <gülüyor> evet umuyoruz olur böyle açık sahnelerde sürprizlerin zaten olması gerekiyor evet. diye düşünüyorum naçizane şimdi biz tabii bir sürü isim sizin sayenizde öğrendik ama yine de dinleyicilerimize biz bir internet sitesine salık veririz golader.org'dan hem tüm programa hem de katılacak tüm sanatçıların e, künye bilgilerine ulaşmaları mümkün e, cuma ve cumartesi günü gerçekleşeceğini hatırlatalım yedide makedonya ile başlıyor makedonya sahnesi ardından ermenistan sahnesi olacak ve 13 çeyrek geç itibariyle Türkiye ile sona erecek cuma günkü etkinlik e, cumartesi Biraz önce bahsettiğimiz bu uzun ve kapsamlı panel gerçekleşecek. Panelin ardından da e, sırasıyla Ukrayna, Yunanistan, Ermenistan ve Gürcistan ve sonrasında da bütün sanatçıların bir araya e, çıkıp sahnede olacakları konserle de cem, cem, Cem'le cem e, sona erecek. E, Golader.org tekrar hı hı. söyleyeyim. E, Golader.gmail.com e, e, da bizim e, adresimiz. E, telefonu da vereyim. Tabii 597 537 485 23 02 hı hı. ulaşmak mümkün. Ulaşmak size. mümkün. Bilgileri e, aktarabiliriz size. Peki son soru. Şimdi Karadeniz Müzik Festivali e, birincisi gerçekleşiyor olacak. Bu yeşil yalleye bir zarar vermeyecek değil mi? Yeşil yalleye devam edecek. Yok yok. Hiç merak etmeyin. <gülüyor> ha, o, o konuda o geri adım yok. İleriye e, gidiyoruz. Bundan sonra e, iki tanesin. hazırlıkları başladı bile. Yani. Hı, ne güzel. Hiç tereddüt etmeyin daha zengin, daha etkin daha, daha keyifli hı hı. devam edecek tabii ki. Hatta belki birbirini besleyecek bile bu iki muhakkak festival. Ki, muhakkak ki yani e, Gola'nın e, Gola gittikçe her yıl adım adım büyüyen bir kurum, e, bir dernek e, ve uğraşlarımız e, genişliyor derinleşiyor <gülüyor> azaltmıyor. <gülüyor> evet. Geri çekim yok <gülüyor> tamamdır ben Kuta teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler e, Kutay Derinko. gözde ben de Peki. çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, son parçayı sizin anons etmenizi rica ediyorum. Ermenistan'dan gelen bir grup dinleyeceğiz. Kimdir? Birazcık kısacık bahsedin. Şokagen Ensemble. Bu elimdeki CD New York'ta çıktı. Traditional Crossroads şirketinden Harold Hagopia'nın şirketi. Kendisi belki Amerika'da Osmanlı müziğini en fazla yayan, yayınlayan hı hı. bir şirketin sahibidir. Kendisine de selamlarım burada. E, Hasmi Karut Yunyan e, tamamen geleneksel e, ve onu savunan, onu benimseyen e, yaşatan e, araştırmacı e, arşivci çok değerli bir müzisyen sanatçı. E, Tabi sesi de ayrı bir olay bu e, kendi tarzında e, tamamen e, kendi grubunu yöneterek e, ilerleyen çok değerli bir sanatçı hasmik bizimle olacak. Geçen sene de buradaydı. fakat e, geçen seneki konserler oldukça e, sınırlı olmuş oldu. Hı. Ermeni e, toplumuna yönelik olmuş oldu geçen sene ve ama çok iyiydi, çok başarılıydı. tamamen doluydu bütün etkinlikleri. Ve bu sene de ilgi yine de yüksek, e, hasmik, üstü bir sanatçı. Gerçekten kaçırmamanızı tavsiye ederim. Evet, biz buna iletmiş olalım. Dinleyicilerin bileceği iş, biz e, tavsiye ediyoruz. Şiddette Cuma Cumartesi günü gerçekleşecek konserim. <gülüyor> Kutay Derinkoy çok teşekkür ederiz Ben tekrardan. teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ni V gan unk Oh.